695. konu Hazreti Ömer'in görüş sahiplerine danışması, Hazreti Ömer'in Ali'nin kızını istemesi ve bu hususta istişare etmesi. Hazreti Ömer Ali'nin kızı Ümmü Gülsüm'ü istedi. Ali de "Ben kızlarımı Cafer'in oğullarına bıraktım." dedi. Ömer "Onu bana nikahla ya Ali. Hiçbir kişi yoktur ki benim onun güzel arkadaşlığına hazırlandığım gibi hazırlanmış olsun." dedi. Bunun üzerine Hazreti Ali "Peki, verdim." dedi. Sonra Hazreti Ömer mescide geldi. O sırada Ali, Osman, Zübeyr, Talha ve Abdurrahman bin Avef Hazreti Peygamber'in kabri ile minber arasında oturuyorlardı. Adeti olduğu üzere Ömer bir mesele olduğunda onlara danışırdı. Hazreti Ömer orada oturanlara "Beni tebrik edin." dedi. Onlar da "Sana mübarek olsun. Fakat sen kiminle evlendin?" dediler. Hz. Ömer, Ali bin Ebi Talib'in kızıyla, dedikten sonra Hazreti Peygamber, benim yakınlık ve arkadaşlığım dışında, kıyamet günü bütün arkadaşlık ve akrabalık bağları kesilir, buyurmuştur. Ben ona arkadaşlık ettim. İstiyorum ki, onunla benim aramda bir akrabalık bağı da bulunsun, dedi.